Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'un bi ihsanin ila ve middin. ba'd bugün 12 Mart 2012 pazartesi rivayet ve dirayet açısından sabah ve akşam zikirleri derslerimizin ikinci dersi. Bu ders serisindeki bu dersimizde işleyeceğimiz, ders serisindeki bu dersimizde işleyeceğimiz konu sabah ve akşam zikirlerinin hangi vakitlerde yapılacağı ve bu konudaki bu konudaki ihtilaf ve münakaşalar şeklinde olacaktır inşallah. Tabii bu ders içerisinde tezbih kullanmanın hükmüne de değineceğiz. Şimdi tabii öncelikle sabah ve akşam zikirlerinin hangi vakitte yapılacağıyla alakalı münakaşaya geçmeden önce sabah ve akşamın tanımını tanımını bilmemiz gerekir. Çünkü el hukmu ale şey'i ferun entasavvurihi bir şey. Hükmü bir şeyin hükmüne varabilmek o şeyi tasavvur etmekten geçer. Bir şeyin tasavvur edilmesi ise özellikle dini konularda bir meselenin tasavvur edilmesi ise ancak ve ancak o meseleyi oluşturan ilmi lafızların delalet ettiği anlamı fukhetmekle ne, ne yapılır? Fukhetmekle gerçekleşir. Evet sabah ve akşamın tanımına değinecek, olacak, değinecek olursak. El sabahı dediğimiz sabah. El isbahı. Kökünden ne yapmıştır? el isbah kökünden türemiştir. İsbah' da el-zuhûr demektir. Yani ortaya çıkma, belirme, zuhur etme anlamlarına gelmektedir. Sabah evvelun nehâr gündüzün, gündüzün ilk vaktidir. Fecrin doğuşundan başlar, fecrin doğuşundan başlar, güneşin doğuşuna kadar devam eder. Güneşin doğuşundan öğlen namazına kadar olan vakitte de veya doğuşundan sonra, güneşin doğuşundan sonra öğle namazına kadar olan vakitte tebeiyet yani tabi olma yoluyla ilk vakte bağlı olarak sabahın sabahın kapsamına girer. El mesaya gelince yani akşama gelince meşhur olan görüşe göre ikindi namazından sonra başlayıp güneşin batışına kadar ne yapar? Güneşin batışına kadar devam eder. O o zaman sabah fecrin doğuşuyla başlar, güneşin doğuşuna kadar devam eder. Güneşin doğuşundan sonra da öğle namazına kadar olan vakit de aynı şekilde tebeiyet yoluyla, tabi olma yoluyla ilk vakte bağlı olarak sabahın kapsamına girer. Akşam ise dediğimiz gibi meşhur olan görüşe göre ikindi namazından sonra başlayıp güneşin güneşin batışına kadar devam eder zikirler için meşru olan vakte gelince alimler zikirlerin sabah ve akşamın hangi vakit aralığında hangi vakit aralığında yapılacağı konusunda ihtilaf etmiş ve farklı görüş ne yapmışlardır. Farklı görüş belirtmişlerdir. Bununla birlikte onlar, bununla birlikte alimler sabahın fecrin doğuşundan itibaren başladığı konusunda ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Sabahın fecrin doğuşundan itibaren başladığı konusunda ittifak etmişlerdir ki bu vakit Sabah namazının vaktinin de ney? Sabah namazının vaktinin de girişidir. Bu yüzden kardeşler, bakın ibareye dikkat edecek olursanız, Salatul fecri dediğimiz, Salatul fecri olan sabah namazına ne denmiştir? Aynı zamanda Fajr namazın aynı zamanda ne denmiştir? Salatul Subhi sabah namazı da denmiştir. Bu da gösteriyor ki, bu da gösteriyor ki Salatul fecri. Fecir namazı dediğimiz bu namaz madem ki madem ki Salatussubh sabah namazı diye isimlendiriliyor bu da gösteriyor ki sabah fejrin girmesiyle ne yapar? Fejrin girmesiyle başlar. Nitekim sünnet sahipleri Ayşe radıyallahu anhun şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anhun diyor ki: "Ve la alemum en enne Nebiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem qara'al Kur'ane kullahu fi leylatin ve la qama leylatan kamileten hatta sabah." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gecede Kur'an'ı baştan sonra okuduğunu ve bütün bir gecede de sabah sabah'a kadar ve bütün bir gece sabaha kadar, bakın sabah ibaresini kullanıyor, sabaha kadar namaz kılıp ibadet ettiğini bilmiyorum. Yani, yani fecre kadar demiştir Ayşe radıyallahu anh. Bu da fecrin girmesi ne? E, ile birlikte sabahın başladığı yani fecir ile birlikte sabahın başladığı anlamına gelmektedir. Yine Tirmizi'nin Umru Seleme'den yaptığı bir rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra güneş batana kadar ikindi namazından sonra güneş batana kadar sonra sabah namazından sonra da bakın sabah namazından sonra da güneşin doğuşuna kadar olan vakitte namaz kılmayı ne yapmıştır namaz kılmayı yasaklamıştır Aleyhissalatu vesselam Fezir'in girişiyle birlikte o vaktin ismine bu hadisle de sabah demiştir. Sabah diye isimlendirmiştir. Bu konuda ihtilaflı olan nedir peki? Bu konuda ihtilaflı olan bakın sadece sabah vaktinin bitişi. Sabahla alakalı konuşacak olursak bu konuda ihtilaflı olan vakitlerde ihtilaflı olan sabah vaktinin bitişinin hangi vakit olduğu? Sabah namazının Sabah namazının ne zaman bittiği ihtilaflı olan kısmı bu kon burasıdır. Yoksa sabahın ne zaman başladığı hususu az önceki belirttiğimiz deliller ışığında da zaten maruf olan bir durumdur. O da ne? Sabahın fecirle başladığıdır. Akşam cihetiyle ihtilaflı olan ise nedir? Akşamın başlangıcı ve bitişi bitişidir ihtilaflı olan kısım. Akşam ne zaman başlar? Ne zaman? biter. Dolayısıyla elimizde tabir sahi ise dört husus var. Sabahın ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği, akşamın ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği. Üç ihtilaf bir tane tabir sahi ise ittifak var. İttifak olan husus sabah namazının veya sabah vaktinin pardon, sabah vaktinin ne zaman başladığıdır. Bu ittifak olan husustur ki aleyhissalatu vesselam da bunu böyle, bunu böyle isimlendirmiştir. Sahabeler de bunu böyle isimlendirmiştir. İhtilaflı olan kısım ise sabah vaktinin bitişidir. Sabah vaktinin bitişidir. Yine ihtilaflı olan aynı zamanda akşam namazının başlangıcıdır. Yine ihtilaflı olan aynı zamanda ne? Akşam namazının Bitişidir. Bunlar ihtilaflıdır. Yani akşam namazı ne zaman başlar ne zaman biter ve sabah namazı ne zaman biter hususları hususları ihtilaflıdır. İşte bunların nasıl ne zaman başlayıp ne zaman bittiği bilindiği takdirde ne ihtilaflar arasındaki tercihe şayan görüş de tercihe şayan görüş de ne yapar ortaya çıkar. Birinci görüşe göre birinci görüşe göre sabah zikirleri güneşin doğuşuna kadar yapılır. Bu birinci görüştür. Sabah zikirleri güneşin doğuşuna kadar yapılır. Meşhur olan ve seleften bir grubun da benimsediği görüş budur. İbnü't-Teymiye ve İbn Kayyım rahimahumullah'ın görüşü de ney, görüşleri de bu bu, bu yöndedir. Bazı alimler bazı alimler bu birinci görüşü tercih eden bazı alimler bu görüşlerine delil olarak yani sabah zikirleri güneşin doğuşuna kadar yapılır. Ra delil olarak Kur'an ve sünnetin zahir manalarını delil olarak göstermişlerdir. Ee, nitekim Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ şemsi ve وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Güneşin doğuşundan önce de. Bakın dikkat edin. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de. Ne yap? Rabbini hamd ile tesbih et. Ne dedi Allah subhanahu ve teala? Güneşin doğuşundan önce de. Rabbini tesbih et. Güneşin doğuşundan önce de Rabbini tesbih et. Yine getirdikleri delillerden birisi Allah Subhanahu ve Teala'nın diğer bir kavli diyor ki: "Subhanahu ve Teala vesbih bihamdi rabbike bil'ashi vel Sabahın erken vakitleri ve akşam üzerine yap. Rabbini hamd ile tesbih et. Sabahın erken vakitleri. Sabahın erken vakitleri yani güneş ne? Güneşin doğuşuna kadar olan husus. Ne yap? Rabbini tesbih ediyor Allah Subhanahu wa Taala. Ancak Allahu Alem getirmiş oldukları bu delil e, kat'i olarak e, bu delille istidlal etmek e, veya istidlal edilebileceğini söylemek zordur. Neden? Çünkü bu ayetlerde geçen tesbih ifadesi yani e, neydi o lafızlar sabahın erken vakitleri tesbih et, güneşin doğuşundan önce ne yap? Rabbini yine tesbih et. Buradaki tesbih ifadesi bu ayetlerde geçen tesbih ifadesiyle kastedilen veya bu ayetlerde geçen tesbih ifadesiyle kastedilenin namaz olduğu aşikardır kardeşler. Namaz olduğu aşikardır. Nitekim ayetin bir siyak-ı bakına tabir sahih devamına baktığımızda bu açıkça anlaşılmaktadır. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve sabbih bi hamdi rabbike qabla tulu'iş şemsi ve وَمِنْ عَنَاءِ الْلَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَ Resulüm, Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün iki ucunda da tesbih et ki Allah'tan hoşnut olasın. Allah da senden diyor. Allah subhanahu ve teala. Bakın bu ayetler de, anlaşılacağı bu ayetin önü ve arkasından anlaşılacağı üzere buradaki tesbihten kasıt kardeşler tesbihten kasıt namazdır ayrıca bu hadis de şunu göstermektedir Kaysibine Ebu Hazm'ın Cerir bin Abdullah'dan rivayet ettiği bir hadiste Cerir bin Abdullah şöyle demiştir kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk Dolunay, ge Dolunay gecesi aya baktı ve şöyle dedi İnnekum raûne rabbekum kemâ teravne hâdeh La tud'amun fi an la salatin qabla qabla thumma qabla qabla siz ahiret gününde Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi izdihama yol açmadan veya sıkıntıya düşmeden ne yapacaksınız göreceksiniz O halde güneşin doğuşundan ve batışından önceki namazları o halde güneşin doğuşundan ve batışından önceki namazları kaçırmamak için elinizden geleni yapın. Sonra bakın sonra hangi ayeti okuyor? Namazları kaçırmamak, namazları kaçırmamak için elinizden geleni yapın dedikten sonra Allah Subhanahu ve Taala'nın şu ayetini okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulüm güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgüyle ürgü ile tespih Yani sabah ve ikindi namazlarını kıl. Aleyhisselatu vesselam dolayısıyla ne yapıyor kardeşler? Burada burada namazları kaçırmamak için elinizden geleni yapın dedikten sonra yani namazdan bahsettikten sonra bu ayeti okuyor. Dolayısıyla bu ayetteki tespihten kastın namaz olduğunu e, belirtmiş oluyor aleyhissalatu vesselam. Yine bu tefsir Atiye kanalı ile İbni Abbas'tan Ma'mer Ma kanalı ile kat'a eden İbni Yezid ve başkalarından da ne? Rivayet edilmiştir. İbni, taber, İbni Ceril Et-Taber'i rahimahullah onu rivayet etmiştir. O yüzden getirmiş oldukları bu ayet bildiğimiz sabah akşam zikirleriyle alakalı olarak onların vakitleriyle alakalı olarak getirmek kat'i bir istidlal e, değildir. Birinci görüş şunu getirseydi bazı alimler diyor ki birinci görüş şunu getirseydi daha uygun olurdu. Şöyle ki Ahmet Tirmizi ve başkalarının kat'a deden onun da enesibini Malik'ten yaptığı bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ve en ejlisa ma'a kavmin yezkurun Allah'a min tulu'il fecr <gülüyor> ila tulu'iş şemsi ahabbu ileyye min en u'tiqa arba raqab ve en ejlisa ma'a Allah'a min ila min u'tiqa arba Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla beraber oturmam benim için dört köle azat etmekten daha sevimlidir. Yine ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam da benim için dört köle dört kere azat etmekten daha sığımlıdır. Şayet bu delili getirilmiş olsalardı tabir sahihse e, delalet etmesi bakımından daha yakın daha yakın olurdu. Şimdi biz mesa'nın bu arada mesa yani akşam kelimesine de e, başka bir yönüyle değilecek olursak e, el akşam e, kelimesi Arap dilinde mutlak olarak kullanıldığında kardeşler bakın el yani akşam kelimesi Arap dilinde mutlak olarak kullanıldığında ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakit onun kapsamına girer. Bakın mesa yani akşam kelimesi Arap dilinde mutlak olarak kullanıldığında ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakit onun kapsamına girer. Elleylü dediğimiz yani gece ise gece kelimesi ise ne? Sadece güneşin batışından sonrası içindir. Akşam kelimesi ikindiden sonra başlayıp ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakit ne? kapsamına girer akşamın ancak leyl yani gece kelimesi ise sadece güneşin batışından sonrası için kullanılır. Bakın Buhari ve Müslim'de geçtiğine göre Abla İbni Ebi Evfa radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yolculuktaydık. Kendisi oruçluydi. Güneş batınca beraberindekilerden birine ey falan bineğinden in ve bize sevik hazırla. Sevik nedir? Sevik işte kurutulmuş unun suyla karıştırmasıyla yapılan işte çorba benzeri bir Çorba benzeri bir yiyecektir. Aleyhissalatu vesselam güneş batınca beraberindekilerden birine diyor ki Ey falan bineğinden in ve bize sevik hazırla. Ee, adam ey Allah'ın Resulü felev emseyte. Dikkat edin felev emseyte. Akşamı bekleseydiniz. Yani ortalık biraz daha kararsaydı daha iyi olmaz mıydı anlamında. Felev fe emseyte diyor. Akşamı bekleseydiniz. Bunu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bize sevik hazırla. Buyuruyor. Adam yine ey Allah'ın Resulü akşamı bekleseydiniz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yine tekrar ne diyor? İn bize sevik hazırla buyuruyor. Bunun üzerine adam in, iniyor ve onlar için sevik hazırlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu içtikten sonra eliyle doğu tarafını işaret ederek bakın ne buyuruyor? Gecenin şu tarafından gecenin şu taraftan gelmeye başladığını gördüğünüz zaman gecenin şu taraftan doğu tarafına işaret ediyor diyor ki gecenin Gecenin şu taraftan gelmeye başladığını gördüğünüz zaman oruçlu iftar etmiş, iftar vakti girmiş demektir. Bakın oruçlunun iftar vakti girer girmez o, onun ismini aleyhissalatü vesselam ne diyor? Onun ismini aleyhissalatü vesselam gece diyor. O yüzden diyor ki gecenin şu taraftan başladığını gelmeye gördüğünüz zaman oruçlu ne yapmış? İftar etmiş demektir diyor aleyhissalatü Vesselam. İkinci görüşe göre, şimdi ikinci görüşe gelecek olursak, ikinci görüşe göre sabah zikirleri fecirin doğuşundan itibaren güneşin batışına kadar yapılır. İkinci görüş, sabah zikirleri fecirin doğuşundan itibaren güneşin batışına kadar yapılır. Yani sabah namazının giriş vaktinden ta ki güneşin batımına kadar Bakın güneşin doğumuna demiyorum. Dikkat edin güneşin batımına kadar yapılır. Yani öğle vakitleri vesaire komple ta akşam namazı vaktinin girişine kadar sürer. ikinci görüş budur. Buna göre gündüzün tamamı ne? Gündüzün tamamı sabah sayılır. Ancak bu, bu uzak bir uzak bir görüştür. Bazı alimler de sabahın bazı alimler de sabahın fecrin doğuşundan itibaren güneşin doğuşuna kadar olduğunu bakın dikkat edin. Bazı alimler de dersin başında söylemiştik. Fecrin doğuşundan itibaren Güneşin doğuşuna kadar olduğunu, güneşin doğuşundan itibaren de öğle namazına kadar ki vaktin de tebeiyet yoluyla yani bu ilk vakte bağlı olarak ne? sabaha dahil olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Yani güneşin, fecrin doğuşundan başlayıp güneşin ee, doğuşuna kadar sürüyor, güneşin doğuşundan sonra da öğle namazına kadar vakit de ona tabi ona tabirdir, tebeiyet babından ona, e, ona katılmaktadır. Görüşünü ne yapmışlardır, benimsemişlerdir. Ancak bununla birlikte bu alimler güneşin doğuşundan sonraki vakit ile güneşin doğumundan önceki vakit arasında fazilet farkı olduğunu söylemişlerdir. Yani eğer bu zikirler güneşin doğumundan önceye kadar yapılırsa bu daha faziletlidir. Her ne kadar güneşin doğumundan sonra öğle namazı vakti ne kadar da olur diyorlarsa da güneşin doğumundan önceki vakti daha faziletli, daha faziletli görüyorlar. Ve bu bu kuvvetli bir görüştür, kuvvetli bir görüştür kardeşler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı Allah Teala'yı fecreden sonra zikrederlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı Allah subhanahu wa taala'yı fecirden sonra zikrederlerdi. Ancak güneşin doğuşunu sabah namazının ee, sabah namazının vaktinin bitişi olarak kabul ettikleri halde sabah namazının vaktinin bitişi olduk olarak kabul ettikleri halde zikir vaktinin bitişinin bir alameti olarak görmezlerdi zikir vaktinin bitişinin bir alameti olarak görmezlerdi. Hatta bazen güneşin doğuşundan sonra da Allah Teala'yı ne yaparlardı? Allah Teala'yı zikrederlerdi güneşin doğuşundan sonra da. Ancak fecrin doğuşu ile güneşin doğuşu arasındaki vakit zikir açısından zikir açısından daha faziletli zamandır. Daha faziletli bir zamandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının uygulamasında esas olanda esas olanda buyurdu. Nitekim Müslim'de geçen Bakın Müslim'de geçen ee, bir rivayete göre Simak İbni Harp şöyle demiştir. Cabir İbni Semura'ya sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturur muydun diye sordum. Cabir de evet hem de çok dedi ve devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı yerden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğduğu zaman kalkardı onun meclisinde ashabı konuşur ve cahiliye dönemindeki işlerinden söz ederlerdi. Ashab güler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise tebessüm ederdi. Demek ki sahabenin Resulullah'ın asıl olarak uygulaması bu yöndeydi. Yani fecirden güneş doğuncaya kadardı. Ancak sahabilerden bir kısmı da kuşluk vaktinin sonuna kadar zikir yapmaktadır ne yapmışlardır? Devam etmişlerdir. Nitekim Müslümin Cüveyriye'den Cüveyriye radıyallahu anhadan yaptığı bir rivayette şöyle geçmektedir kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra erkenden evden çıktı. O sırada de namaz kıldığı yerde oturuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti eve döndü. Tirmizi'nin rivayetinde ise bakın şöyle. Onun yanına gün ortasına yakın bir yer, bir vakitte Oğradı. Cüveyriye radiyallahu anha ise hala yerinde oturuyordu. Bunun üzerine Allah Resulü yanından ayrıldığımdan beri hala burada mı oturuyorsun diye sordu. Yani zikirle hala meşgul mu oluyorsun? O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra... Üç kere söylediğim bir cümle var ki senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından ne yapar? Onlara ağır basar. Bu cümleyi de şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Subhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Allah'ı mahlukatı sayısınca zatının razı olacağı kadar Arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca her türlü noksan sıfatlardan her türlü noksan sıfatlardan tenziye eder ve ona hamd ederim buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuveyriye'ye söyledi. Yanından ayrıldığımdan beri hala burada mı oturuyor? Yani zikirle meşgul oluyorsun Sözü ne? Cüveyriye'nin namaz kıldığı yerde oturup zikretmesinin güneşin doğuşundan epey sonrasına kadar devam ettiğine ne yapmaktır? devam ettiğine işaret etmektedir. E tabii müteahhir e, şuraya da e, şunu da şunu da burada belirteyim müteahhir yani geç dönem geç dönem alimlerinden bir kısmı da sabah zikirlerinin kardeşler sabah zikirlerinin gece yarısından itibaren yani gece evet gece yarısından itibaren güneşin doğuşuna kadar yapılabileceğini söylemişlerdir. Tabii bunlar müteahhirlerdir. Bunlar müteahhirlerdir. Ben ümmetin üstün İlk üç nesli içerisinde seleften de ilk dönem meşhur imamlardan da e, yani ilk üç nesilden de meşhur imamlardan da ne ilk dönem meşhur imamlardan da bu görüşte olan bir kimseyi bu görüşte olan bir kimseyi bilmiyorum. Bu görüş ancak ve ancak Allahu Alem modern çağın sabahın gece yarısı saat 12 dediğimiz bu 24'ten itibaren başladı. Yönündeki varsayımlardan hareketle ileri sürülmüştür. Allahu Alem ne var ki böyle bir şey ne Araplar arasında ne de cahiliye döneminde ne de İslamiyet sonrasında bilinmediği gibi fakih alimlerin örfünde de kullanımında da böyle bir şey böyle bir şey bilinmemektedir. Şimdi akşam vaktine gelince akşam vaktine gelince kardeşler akşam ile ilgili olan ihtilaf sabah ile ilgili olan ihtilafın devamı niteliğindedir. Zira sabah vakti. Güneşin doğuşu ile son bulur diyenler, akşamın da güneşin batışı ile son bulduğunu, ne yapmışlardır? Son bulduğunu söylemişlerdir. Sabah vaktinin kuşluğa kadar veya gün ortasına kadar sürdüğünü söyleyenler, akşamın da güneşin batışından sonraki vakte kadar veya gece yarısına kadar sürdüğünü gece yarısına kadar sürdüğünü söylemişlerdir. Bazıları da akşamın güneşin batışından, bakın güneşin batışından Fecrin doğuşuna kadar süren zaman dilimi olduğunu yapmışlardır söylemişlerdir. Bu görüşün sahibi sahibi İbnül Cezeridir. Bazıları ise akşamın ikindi namazından itibaren gece yarısına kadarki zaman dilimi olduğunu zaman dilimi olduğunu söylemişlerdir. En doğru görüş ise kardeşler akşamın ikindi namazından sonra başlayıp güneş batana kadar süren vakit olduğudur. En doğru görüş ise ikindi namazından akşamın ikindi namazından sonra başlayıp güneş batana kadar süren vakit olduğudur. Güneşin batışından itibaren fecrin doğuşuna kadarki zaman aralığı da tebeiyet yoluyla yani tabi olma yoluyla ilk vakte bağlı olarak akşama dahil akşam'a dahil olur. Ancak bu, zikir, bu vakit zikir açısından en faziletli değil, ilk vakitte göreney daha az, daha az faziletli bir görüştür. O yüzden Allahu alem, Allahu alem en râcîh görüş ikindi namazından akşam ikindi namazından sonra başlayıp güneş batana kadardır, güneşin batışından sonra da fecrin doğuşuna kadarki zaman aralığı da tabi olma yoluyla yani ilk vakte bağlı olarak ne akşama akşama dahil olmaktadır. Bazıları da bazıları da insanın sabah vakti girmeden önce bazı bazıları kardeşler insanın sabah vakti girmeden önce sabah zikirlerini akşam vakti girmeden önce de akşam zikirlerini söyleyerek Allah'ı zikretmesinde bir mahzur bir sakınca olmadığını söylemişlerdir. Bazıları, tekrarlıyorum bazıları diyorlar ki insanın sabah, herhangi bir insanın sabah vakti girmeden önce sabah zikirleri. Akşam vakti girmeden önce de akşam zikirlerini söyleyerek Allah'ı zikretmesinde bir mahzur, bir sakınca olmadığını söylemişlerdir. Buna gerekçe olarak da diyorlar ki hadislerde geçen "İza emseyte" bu ibareye dikkat edin. "İza emseyte" akşama girdiğin zaman sözü akşam vaktinin girişini kastetmez diyorlar. Delil olarak neyi getiriyorlarmış? Yani yani sabah zikirlerini sabah ee, sabah vakti girmeden önce sabah zikirlerini yapabilirsin, akşam vakti girmeden önce de akşam zikirlerini yapıp başlayabilirsin diyenlerin gerekçe olarak öne sürdükleri şey şudur. Diyorlar ki hadislerde şöyle ifade geçmektedir. Emseyte, akşama girdiğin zaman diyorlar ki bu türlü ibare yani mesela izah emseyte akşama girdiğin sözü bu ibare ve buna benzer ibareler akşam vaktinin girişini kastetmez. Akşama girdiğin zaman sözü akşam vaktinin girişini kastetmez. Neden? Diyorlar ki çünkü bu söz Allah Teala'nın şu ayetine benzemektedir. فَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ <gülüyor> الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman. O kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bakın Kur'an okuduğun zaman. Şimdi kişi Kur'an okuduğu zaman mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim der. Yoksa Kur'an'dan Kur'an okumadan önce mi? Kur'an okumadan önce. Halbuki ayette ne diyor? Kur'an okuduğun zaman. Yani Kur'an okuyorsun, arada da Euzu billahi mineşşeytanirracim demen gerekir. çıkar. Ama biz öyle mi yapıyoruz? Hayır. Ne yapıyoruz? Önce Eyuzu şeytanı racim diyoruz, sonra Kur'an okumaya başlıyoruz. Halbuki ayette ne diyor? Kur'an okuduğun zaman şeytandan Allah'sın. sın. Halbuki biz Eyuzu şeytanı racim'i Kur'an okuduğumuz zaman değil, Kur'an okumadan hemen öncesinde diyoruz. Dolayısıyla bu türlü ifadeler, yani iza emsiete, iza qaraate vesaire, iza eklete buna benzer ibareler. Buna benzer ifadeler, mesela yediğin zaman besmele de, besmele çek. Kur'an okuduğun zaman oldu bir sığın. Akşama girdiğin zaman şöyle yap. Eve girdiğin zaman şöyle yap şeklinde. Yani ize, ize, ize. Diğin zaman, diğin zaman, diğin zaman. Yani akşama girdiğin zaman, yemek yediğin zaman, koştuğum zaman vesaire diğin zaman ifadeleri, ifadeleri o zamanın hemen öncesine öncesiyle başladığını gösteren ibarelerdir. Buna delil de az önce söylediğim ayettir. فَاِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ şeytan الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman kolmuş şeytandan Allah'ın yani Kur'an okumadan hemen önce demektir. Dolayısıyla da akşama girdiğin zaman yani akşamdan hemen önce. Sabaha girdiğin zaman ifadeleri yani sabahtan hemen önce de başlayabilirsin. Yani vakit girmeden önce de başlayabilirsin şeklinde delil getiriyorlar. Eee Evet diyoruz ki eğer şayet ameli sünnet diğer evet ameli sünnet yani pratik sünnet bunun aksini olmasaydı bu söyledikleri'nin isabetli bu, bu söyledikleri isabetli bir görüş sayılabilirdi. Bu söyledikleri isabetli bir görüş sayılabilirdi. Ameli sünnet bunun muhalifi nedir? Yani ancak ve ancak vakit girdikten sonra zikir yapıyorlardı. Gerek Aleyhissalatu vesselam, gerek ashabı. Dolayısıyla ameli sünnet bunların getirmiş bu getirmiş oldukları bu istidlali, bu istidlali yerinde bir istidlal olmaktan Yerinde bir istilal olmaktan çıkarıyor. O yüzden diyoruz ki ameli yani diğer bir tabile pratik sünnet bunun aksine bunların söylediklerinin aksine olmasaydı söyledikleri bu görüş isabetli bir görüş sayıla sayılabilirdi. Tabi yeri gelmişken şunu da burada belirteyim. Bazıları kardeşler sabah ve akşam zikirlerinin bakın buraya dikkat edin bazı kimseler sabah ve akşam zikirlerinin sadece sabah ve ikindi namazlarını eda ettikten sonra yapılacağını. Sadece sabah ve ikindi namazlarını eda ettikten sonra yapılacağını ve bu iki namazdan sonra yapılan zikirden başkasının meşru olmayacağını zannediyorlar. Ama bu, bu zan çok isabetli değildir. Bu çok isabetli değildir. Aksine bu zikirler, aksine bu zikirler sabah ve akşam ile... Vakit açısından alakalıdır. Bu zikirler sabah ve akşam ile vakit açısından alakalıdır. Namaz açısından alakalı değildir. Vakit açısındandır. Yani bu zikirlerin alakalı olduğu husus bu, bu e, vakitlerdir. Bu zikirlerin alakalı olduğu husus vakitlerdir. Yani bu zikirleri ilgilendiren husus vakittir. Sünnette vakite işaret edilmiştir. Namazın kendisi değildir. Dolayısıyla illaki bu namazlardan sonra yapılır zannı yerinde bir zan değildir. Ancak tabi şunu da söyleyelim naslarda bazı naslarda bazı delillerde namazın edası ile kayıt altına alan zikirler bunun dışındadır. Çünkü bazı zikirler vardır ki ancak ve ancak namazın edası ile namazın edası ile yani namazı eda ettikten sonra yapılacağına dair e, naslar vardır. Diğer bir tabirle naslarda namazın edası ile kayıt altına alınan zikiller vardır. İşte bu bunun e, bu söylediğimizin dışındadır. Yani bu türlü kayıt altına alınan yani tabir sahi ise mukayyet olarak zikredilen e, namazlardan sonra zikredileceği mukayyet olarak zikredilen e, zikirler ne namazdan sonra yapılır. Bu ayrı bir ayrı bir konudur. Yani az önce söylediğimiz dışında bir konudur. O yüzden biz diyoruz ki, biz diyoruz ki bazılarının zannettiği gibi bu sabah ve akşam zikirleri sadece ve sadece sabah ve e, sabah namazı ve ikindi namazı kılındıktan sonra eda edilir görüşü ne? Görüşü doğru bir görüş değildir. Sabah vaktinin girmesi ve ikindi vaktinin girmesi yeterlidir. Namazdan önce bu zikirleri yapsam dahi namazdan önce yapsan dahi. Ancak dediğimiz gibi az önce de söylediğimiz gibi bazı zikirler vardır. Namazdan sonrasına kayıtlanmıştır. Yani namazdan sonra yapman gerektiğini belirtmiştir. Bu konumuzun dışındadır. Mesela e, Ahmet, Ahmet yine İbni Sünni ve başkalarının e, İbn Abdurrahman'dan, İbn Abdurrahman İbni e, Ebza'dan o, onun da babası kanalıyla ne, yaptıkları bir rivayete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman şöyle dua ederdi. Bakın burada sabah namazını kılma kaydı var. İşte bu tür Kayıtlar söz konusu olduğu zaman konumuzun dışına konumuzun dışında bir e, mecraya girmiş oluyoruz tabir sahi o yüzden ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman şöyle dua ederdi. Esbahna ala fıtratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin ve ala milleti ebiyyina İbrahim hanifen muslimen ve mâ kâne minel İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere Müslüman ve hanif olan. Asla müşriklerden olmayan babamız İbrahim'in düğünü üzere sabaha eriştik de diyordu aleyhisselatu selam sabah namazından sonra. İşte bu türlü kayıtlı geldiği için bunu ancak ve ancak sabah namazından sonra e, zikrederiz bu zikri. Sabah zikirleri daha çok daha çok sabah namazından sonra yapıla gelmiştir kardeşler. Bunun sebebi şudur bakın normalde sabah zikirleri daha çok ne? Daha çok biz baktığımızda insanların örfünde oturmuş olan... Sabah namazından sonra yapılmıştır. Çünkü insanlar neden? Bunun sebebi de şudur. Çünkü insanlar namaz öncesinde uykuda olurlar ve ayrıca bu vakitte abdest almak, namaza hazırlık yapmak ve mescide gitmek ile ne yaparlar? Meşgul olurlar. Bu gibi durumlarda insan değişik çeşitleriyle beraber zikirlerin sayısını aklında tutmakta zorlanır. Çünkü değişik çeşitleri vardır bu zikirlerin. İşte bununla beraber zikirlerin sayısını aklında tutmakta zorlanır. Bu nedenle de Uygulamada zikrin namazdan sonra yapılması daha yaygın olmuştur. Ve daha da yaygındır zaten. Ama aslen bu zikrin sabah namazından önce yapılması da ne? Caizdir. Sabah namazından önce de yapılması caizdir. Ancak tekrar vurguluyorum. Namazlardan sonra kayıtlanan zikirler hariç onlar namazlardan sonra olur. Ancak kişi namazını kıldıktan sonra yapabilir. Allah'ı zikretmek için ne kıbleye yönelmek ne de kıyam ve oturma gibi özel bir durumda olmak gerekmediği gibi zikir anında da abdestli olmak şart değildir. Yani bu sabah sabah akşam zikirlerini yaparken, bu sabah akşam zikirlerini yaparken kıyamda durma veya oturma gibi özel bir durumda olmak gere olması gerekmez. Aynı zamanda zikir anında abdestli olmak da şart değildir. Kıbleye yönelmek de kıbleye yönelmek de şart değildir. Allah Teala bütün halleri eşit şekilde överek ne Allah Subhanahu ve Teala bütün bu halleri eşit bir şekilde överek şöyle buyurmuştur. Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve ve ala junubihim ve Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken ve her vakit Allah'ı Anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu sen bunu boşuna yaratmadın. Biz seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından bizi cehennem azabından koru. Allah Teala'nın buyurduğu gibi ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı ne yaparlar? Allah'ı Allah'ı zikrederler. Evet, eee Hakkında tabi bunda söyleyelim. Hakkında bir delil bulunan zikirler ise bundan müstesnadır. Mesela bazı bazı zikirler vardır, bazı zikirler vardır, bazı haller kendisinde bulunduktan sonra yapılır. Yani kişiliğe e, bazı haller yüklenir, o hallerin gerçekleştirilmesinden sonra yapılır. Bu konumuzun dışındadır. Mesela Bukhari ve Müslim'de geçen Berayb Neazipten rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur kardeşler? Yatağına yatacağın zaman bakın namaz abdesti gibi abdest al. Bakın namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve şu duayı oku. Allahümme eslem tu ileyk ve ve cehtu ileyk ve fevvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk. Ragbeten ve rahbeten ileyk. La melcee ve la mencee minke illa ileyk. Amentu bi kitabikellezi enzelt ve nebiyyikellezi ve nebiyyikellezi arsalç Allah'ım Allah'ım kendimi sana teslim ettim yüzümü sana yönelttim işimi sana havale ettim sırtımı sana dayadım zira ümit bağladığım merci de korktuğum merci de sensin senden kaçıp sığınacak ve korkulacak tek yer korkulacak tek yer yine sensin indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim şayet o gece Ölürsen fıtrat üzerine ölmüş olursun. Bu dua yatarken söyleyeceğin son sözlerin olsun diyor aleyhissalatu vesselam. Yani burada aleyhissalatu vesselam ne? Bir hal, bir hal belirtmiştir. O da ne? O da yatacağın zaman abdest, namaz abdesti gibi, namaz abdesti gibi abdest al buyurmuştur aleyhissalatu vesselam. İşte bu türlü istisnai haller, konumuzun konumuzun dışındadır kardeşler. Cabir radıyallahu anh da zaten şöyle devam ediyor. Diyor ki bu duayı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ettim. O da ne dedi? İndirdiğin kitabı indirdiğin kitabına tekrar ettim. İndirdiğin kitabına kısmı gelince gönderdiğin nebine nebine iman ettim yerine gönderdiğin resulüne iman ettim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 bir sakıncası yoktur yani mutlak olarak mutlak olarak caizdir yani unutma korkusu vesaire olmasa da olmasa da tezbih kullanmak tezbih kullanmak caizdir bunda bir sakınca yoktur seleften veya muteber mutakdim alimlerden bunun bidat olduğunu söyleyen ben hiç kimseye hiç kimseye bilmiyorum ancak efdal olan tabi ancak efdal olan tezbihin parmaklarla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 demektedir ve sahih değildir demektedir imam el Tirmizi. Tirmizi Ebubekir Eş'afi, e, Tirmizi e, ancak Tirmizi yine Ebubekir Eş'afi yi. ve Hakim'in müstedrekinde başka bir tarikle gelen rivayette ise Hişab bin Müsaid el-Kufi Safiye'nin azatlığı, e, azatlısı olan Kinan'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Safiye'nin şöyle dediğini işittim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi.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 oda ona el ona da el cureri ona Ebu Nadra ona da et Tufawi şöyle şöyle nakletmiştir Ebu Hureyre'nin yanında misafir oldum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içinde ibadette onun kadar gayretli ve onun kadar misafirperver birini görmedim. Bir gün ben onun yanındayken kendisi bir sedrin üzerindeydi. Sedrin aşağı tarafında kendisine ait siyah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 adlı bir eser yapmış, yazmıştır tezbihin caiz olduğuna. Yine İbnü'l-Allan eş-Şafii İqtida'u'l-Masabeh li e, meşru'iyyati ittihaz'il-masabeh adlı adlı eser yazmıştır. Yine birçok fakih ve ravi de bakın birçok fakih ve aynı zamanda ravi de kendisiyle tesbih çektikleri dizili boncuklara yani tesbih kelimesine nispetle es-subhî yani tesbihçi lakabıyla meşhur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 فَاِنْ خَشِيْتَ اَنْ la تُحْسِيَ Her e, e, ne kadar say ettiğini sayamamaktan korkarsan, ne kadar say ettiğini sayamamaktan korkarsan, فَاَخُذْ مَعَكَ اَحْجَارًا اَوْ حَسَيَاتٍ Yanına büyük ya da çakıl taşları al, فَاَلْقِ safa وَاحِدَةً ve bil merveti ukra safada birini mervede de diğerini at yani yani 7 taşı bitirinceye kadar böyle yapmaya devam et diyor radıyallahu an ee, yine el fadıl ibn sazan e, yani az önceki rivayette işte Abdullah ibn Ömer ne yapıyor burada burada işte e, tavafı tavafı taşla saymayı tavsiye ediyor yine el fadıl ibn sazan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 Ebu Maşer'den İbrahim en Nehayen'in şöyle dediğini ne yapmıştır? İbrahim en Nehayen'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Namazın rekatlarını yüzükle saymak suretiyle akılda tutmakta, akılda tutmakta bir sakınca yoktur demiştir Rahimullah. Selef'ten tesbihle ya da çekirdekle tesbih getirmeyi veya Allah'ı zikretmeyi mekruh gören hiç kimse, hiç kimse bilmiyorum. Bu konuda sadece İbn Vaddah'ın e, İbn Vaddah'ın eee El Bid'u ve Nehyu Anha e, adlı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 Kötülüklerinizi sayın demiştir. Zira onlar yüz kere Subhanallah deyin, yüz kere La ilahe illallah deyin vesaire diyorlardı. Dolayısıyla onun bu yasa mutlak zikri saymaya yönelik, mutlak zikri saymaya yönelik olmaktadır. İbnü Teimiyah rahimullah da tesbih kullanmanın caiz olduğu görüşüne meyletmiştir. etmiştir. Ancak insanın e, işte riyaya düşeceğine kanaat getirmesi durumu durumunu İbnü Teimiyah istisna etmiştir. Zira belki de insanlar işte onu tesbih çekerken görür ve o da kalbinde bunu güzel görüp riyaya düşer korkusu sebebiyle. İşte o zaman tesbih kullanmak bu yönüyle, bu yönüyle mekru olur. Ancak kişinin tek başına iken tesbih kullanması tek başına iken tesbih kullanması mekruh değildir. Ebu Hureyre gibi bazı sahabilerden 12.000 kez bakın 12.000 kez istiğfar ettiklerine dair rivayetler gelmiştir ki bu zaten e, sayı meselesi de önümüzdeki derslerde gelecektir. Bunlar caizdir. Yani kişinin belli bir sayı belirlemesi işte ben bugün Allah için 10.000 defa la ilahe illallah de demesi e, diyerek niyet edip 10.000 defa 20.000 defa e, vesaire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 Ee, rahmedimullah İnşallah meselelerimize önümüzdeki dersten itibaren devam edeceğiz Allahu alema sallallahu ala aleyhi ve sellem Muhammedin alihi ve sahbihi